dilerse Allah bunu getirecektir ve Nebi'nin dili çözülünce yer de sema da çözülüverdi ve arzu ettikleri şeylerle boğulup gittiler. Nebi Neciyullah inşa ediyor. Allah dilerse olur. Teslim olun Allah'a. Verdiği vazifeyi yapın. Elinizden tutup sizi serfiraz edecektir. Hunafan'ın gidi.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 Bir manası şudur. Bütün alem bela olsa, musibet olsa bir çember gibi çepeçevre beni için alsa, diri getmem, endişetmem. Hakkımda ve hakkınızda Allah'ın takdirinden endişe ederim. Mesihati ilahi esastır. O konuştuğu zaman her şey sükût eder. Allah dilerse Halilur Rahman'ını ateşin içinde de onu selam yaparak emniyete alır.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 Allah'ın Halil'i kendisini kesmeye götürürken, سَتَجِدُنْ inşa اللّٰهُ مُنَ السَّابِر۪ينَ Babacığım inşaAllah beni sabredenlerden bulursun. Sabır basılan ateşini bir şey, dayanabilir miyim dayanamaz mıyım? Onun için bir kimse Resul ü Ekrem'in yanında, hasen derecede bir hadisi şerifte, Allah'ım bana sabır ver dediği zaman Allah Resulü hazır ol belalara buyurmuştu. Sabır istiyorsun, Sabır bela karşısında kulun iç âlemidir. İç duygusu ve düşüncesi, mukavemet gücüdür. Sen sabır isterken bela istiyorsun demektir. Zebihullah سَتَجِدُنِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ Sabirin. Başa gelen bu ateşin şey karşısında beni hadiseye göğüs geriyor bulacaksın babacığım. تereddüt etmeden ifal ma tu'mer.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 Hadiste güzel sözü yok ama siyaktan öyle anlaşılıyor. Ne güzel cemaatsınız siz! Keşke üzeyir Allah'ın oğlu demeseniz. Üzeyir Allah'ın oğlu dediğiniz için işi batırıyorsunuz, kirletiyorsunuz, telvis ediyorsunuz. Allah'ın eşi menendi yoktur, zıddı niddi yoktur. O lemialit ve lem kendisini bize anlatıyor. Ne doğmuş ne de doğrulmuştur. Ne babası vardır onun, ne de kimseye babı olmuştur. Keşke üzeyir Allah'ın oğludur demeseniz. Ne diyor Yahudiler? Sizde ne güzel cemaatsiniz. Keşke İnşa'Allahu ve Şaa'en Muhammed demeseniz. Sizde diyorsunuz ki kendi aranızda, Allah ve Muhammed dilerse sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki meşriyet Allah'a aittir. Siz şirk koşuyorsunuz farkına varmadan.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 İnşallah ve şita ya Muhammed. Allah ve sen dilersen. Allah Resulü sallallahu ve sellem la deku la hakeza. Bel kulu inşallah Öyle demeyin. Belki deyin ki sadece Allah dilerse meşiyet Allah'a aittir. Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir hadis-i şerifte hutbe okurken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 Dilerse yapar, dilerse yapmaz. Nitekim yine Buhari ve Müslim'de şunu görüyoruz. En çok okuduğu dualardandır Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. <tessizlik> Ey kalpler evirip çeviren Allah'ım, kalbimi din üzerinde sabit kıl buyuruyor. Kalbimi dil üzerinde sabit kıl.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 Allah'ın iki parmağı arasındadır, nasılsa onu istediği tarafa çevirmektedir. Enes'in rivayetinde ise قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ اسْبَعَيْنِ مِنْ اَسَابِ الرَّحْمَنِ اِنْشَاءَ اَقَامَهُ وَا اِنْشَاءَ اَزَاغَ Kalp, Allah'ın iki parmağı veya bütün kalpler Allah'ın eli ve parmakları arasındadır. Dilediğini düz tutar, dilediğini de kaydırır. رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعَدْ اِفْتَدَيْتَنَ وهب لنا من لدنك ve انك انت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 Allahümme inni as'alükel <gülüyor> affa vel afiyete derken ne diyoruz acaba? Rabbi cealni mukîma salati ve min zürriyeti derken ne diyoruz acaba? Rabbena cealna lilmuttakîne imama derken ne diyoruz acaba? Bütün bunlarla, Meşeet-i <gülüyor> İlahi'nin lehimize tecelli etmesini, Eltaf-i <gülüyor> lehimize zuhur etmesini Allah'tan istiyoruz. Allah hakkımızda kendisini hoşnut edecek, bizi de mesrur kılacak hükümde bulunsun diyoruz. vacib vücut ve tekaddes hazretleri bizi hizdana maruz bırakmasın inşaAllah-u Emir ve halk Allah'a aittir. lehul halku الْخَلْقُ emir. Dikkat edin, yaratan Allah'tır, hükmü veren de Allah'tır, ferman eden Allah'tır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 biz bir kariyeyi, bir beldeyi, bir memleketi, bir şehri, bir medeniyeti helak etmek istediğimiz zaman, Allah ferman ediyor. Bir aileyi, bir ferdiyi, bir cemaati, bir beldeyi, bir medeniyeti, yekün medeniyetleri helak etmek istediğimiz zaman, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Sefihlerini emrederiz. Fa ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ Fısk ederler sefihlerini emrederiz. Cebabire'yi onlara musallat ederiz. Şeytana rahmet okutturan firavunları başlarına getiririz. Ağızlarındaki lokmaları alır yer ve onlar üzerinde hüküm keserler. Onlar tarafından başlara yükselir omuzlarda taht kurarlar. Fakat aynı zamanda onların iradelerini ve isteklerini hitet ayarlar. Din ve diyanetlerini kulak arkasını atarlar. Videa aradı. Eğer bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere onlara musallat ederiz. Allah'ın sevmediği kirli alın taşıyanları, paslı vicdan taşıyanları onlara musallat ederim. bir kere bir وإذا اردنا ان نهلك قريه امرنا artık o köy helak olmuş demektir. O medeniyet bitmiş demektir. Tabakat-ı beşer çapında insanlığın işi sona ermiş demektir. Helak ederiz emri tekvini. Bu emri tekvinidir. Emri şer'i değildir. Kitabında Allah kimseye içki içtirmez. İnna Allah la ya'muru bil diğer ayet Allah boş yere emretmiyor. Evvelki ayette fesakaya emre diyor. İçki için, deftun belek çalın, davul zurna halkın karşısına çıkın. Halkı eğlence ve sefaata zorlayın, mahvedin onları emrederiz. Diğer ayette de diyor inna Allah la bil Allah boş emretmez. Teelif ederiz bunu. Bu telif olur böylece. Evvelkisi ayatı tekniyeye ait bir şeydir. Meşiyeti ilahi, takdiri ve cebri şekilde tecelli etmektedir. Siz bozulursanız, la اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا hatta حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ İçiniz bozulursa, içiniz kararırsa, ruh dünyanızın semasının yıldızları dökülürse, içtimai talihinizin yıldızları da dökülür, kaderiniz makus hale gelir, millet olarak derbeder olursunuz, bu değişmeyen Allah'ın kanunudur. Biz hayatı tekminiyeye böyle emrederiz, idamınıza ferman keser buyuruyoruz. Beri tarafta da diyor ki, وَلَا يَأْمُرُوا بِالْفَحْشَىٰهِ Meşiyeti ilahi taalluk ediyor. Emri dini ve şer'i, zinhar fuhşiyat işlemeyiniz. Zina etmeyiniz, adam öldürmeyiniz, hırsızlık yapmayınız, ubudiyeti terk etmeyiniz.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 Falan falanı yarattı, filan da filanı yarattı, bağışlarsanız söyleyeyim, falan da halk etti filan da halk etti Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. يَفْعَلُ ma مَا يَشَّاءُ yurid Allah Celle Celaluhu dilediğini, meşiyet ve iradesi taalluk ettiği şeyi yapmakta meydana getirmektedir. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ كİMİN HİDAYETİNİ MURAT BUYURUYORSA FEMEN YURİDİLLAHU <gülüyor> AN YEHDİYEHU YESHRAH SADRAHU Lİ'LİSLÂM GÖKSÜN İSLAMİYETE KAŞI BURADA biraz DA belki MESELE İZZAMA GÖTÜRÜYOR mahiyete bir ŞEY DİYECEĞİM SİZE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 Ma <gülüyor> an alayhi ve ashabı sözüyle Serfiraz, Ehli Sünnet ve Cemaat'in yolunu Allah bizleri hidayet eylesin. İllahi Teala'l Fatiha. Muhterem imamlar. İradede meşiet muavenetim. Kavrandığı devirlerde, anlaşıldığı zamanlarda muadeneli cemaatler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 onun verdiği nimetleri söyleme babından, tahsis nimet olarak söyleyerek, kabullenecek ve izan edecek. Fakat bunun yanında katiyen bilecek ki işleri yapan, eden, çatan, muvaffakiyet veren veya malubiyeti yaratan sadece ve sadece Allah'tır, devleti Bu anlayıştır ki kırık, döküslüğe ve çevirmiş bu anlayıştır ki, kırık döküklerin elimden tutmuş, onları başlara tac yapmış. Bu anlayıştır ki, en ölü ruhlarda en canlı milletleri yaratmış. Bu anlayıştır ki, geceyi gündüz kılmış. Bu anlayış, insanlığın çok karanlık olduğu bir devirde cennet asa bir bahar meydana getirmiştir. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisine talim ettiği muadene, muadene aletleri, muadene ölçüleriyle zuhur ettiği zamandı. İnsanlık canavarlardan daha canavar vahşilerden daha vahşiydi. Diğer zammı o türlü cemaatin içinde düşünmek mümkün değildi. Kocam mı kocam, beddin mi beddin, karamsar mı karamsar, bütün insanlık. İnsanlık adına, İnsanların ayakta durması, yaşaması adına, onu ayağı kaldırması adına ne varsa hepsi yıkılmış. Bu onun yerine yıkısı ne varsa hepsi hüküm sermayedir. İşte böyle bir devirde Resulü Aleyhisselatü'l-i Aleyhisselam suhu et. Değil bir cemaat kurmak, cemaatlerin başına sarık sarısı vahdet temin etmek, velev şâe rabbuke le ce'alâhûn ümmeten vâhideten düsturunu taakuf ettirmek.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 o gibi, muaz gibi bu asvakaların silip sütürüp götürdüğü, canavarca birbirlerine düştüğü kimseler yıkılmış gitmiş, arkada bir sürü vahşet ve denaat bırakmıştır. Bunun bir yönü rahmettir. Bu yaşlı insanlar, evs ve hazrecin yaşlıları, bu asvakaların kahramanları,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 o Allah ki Habibi Zişan'ı müminlerle seni teyit etti, onların arasını te'lif buyurdu. Yeryüzü altın ve gümüş olsaydı, dağıtsaydın te'lif edemezdin kalpleri. Allah'tır ki insanların arasını te'lif etti kardeşlik meydana getirdi. O diledi de oldu, kalplerinize mürüvvet verdi.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 İki sene evvel Mekke'de aile efradını terk eden cemaattı. Henüz maddi perişaniyet ısıtlarından atamamış, muhacir kardeşlerinin bar bahçelerinde hayat mücadelesi veriyor. Onların evlerinde ve icbelerinde yaşıyor. Müslümanlık için cansiperane kavgalarını yapmaya çalışıyorlar. İçeri giremiş cemaat muhacirin ikramdı, Allah'ım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 Bağ ve bahçelerinde onlarla beraber olmak hususunda bizi bağışlasınlar. Hayat mücadelesini kendi kendimize verelim. Bu minnetten kurtulalım. Senin için yaptığımız şeyi dünyada yayıp bitirmiş olmayayım ya Resulallah. Adhebtum tayyibatukum fi hayatikumed-dünya to kadını yemeyelim ya Resulallah. Bütün iyilikleri dünyada bitirmeyelim ya Resulallah.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 Diyorlar ki Ansar kardeşlerimizi bağışlasınlar, evlerinden çıkalım, dağ ve bahçelerini terk edelim, başımızın çaresine bakalım, bize yardım eden kardeşlerimize gayrı var olmayalım. Birdenbire beyninden vurulmuş gibi, cami lerdeye getirir gibi bir inilti duyuldu. Hayır ya Resulallah, budu yapma ya Resulallah, Allah ve Resulullah için Yürsle yuvasını terk eden cemaate hizmetten bizi mahrum bırakmayarız Allah. La sürekli dönüyor durumu mahzir kardeşlere anlatıyordu. Onlar ayrılmak ister, anser bir türlü ayrılmak istemez. Sırtlan gibi birbirini yiyen cemaatine ne hale gelmişti? La en faqsa mafilar bi cemian, la en faqsa mafilar bi cemian ma allafte biin kudubim. وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ نَعْمْ يَا اِلٰهَ Kalpleri terif eden sensin, vahşeti izal eden sensin, gönüllere ülsiyet ve ülsiyet veren sensin. Nefret içinde çırpınan gönüllerimize ülsiyeti ihsan eyle. Nefretle birbirine bakan bu cemaatin kalplerini terif eyle. Her gün yetkeninev duhur bir hadiseyle karşı karşıya kalan, ve her gün yepyeni dağlarla yeni çıkışlarla, yepyeni fitnelere seberriyet veren bu cemaatin kalbini tehlif eyle! Kaçları tehlif eden sensin, sevdiren sensin, meşi senin ve irade senin, her şey senin elinde! Biz bitmiş ve tükenmiş insanlar, bitmeye yaklaştığımız şu dönemde, bitişin arafasında, bir kerecik daha şu mübarek aylarda, miras ki de sizin ayak bastığı hengamda, Habibin rahmetine dudaklarını gezdirdiği anda senden diliyor ve dileniyoruz. Bundan öte gayrı bizi artık perişaniyet içinde bırakma, bizlere emr-ü eman gerçek İslamiyet'i ve insaniyet'i bizlere duyur, bizleri insanlık temasına ilâ ile ilah âlemîn. Lev'en fâk sema fil ağrı cemiyân. Ma allaf between qulubim, ve lakin Allah allaf sarf etsen sarfetsen, kader edemezsin. Allahdır ki kopuklukları bir araya getirir. Allahdır ki perişaniyetleri sona erdirir. Allahdır ki yıldızları dişer. Allahdır ki en eski şeylerden yepyeni dedik şeyler meydana getirir. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzlaştırıyor. Resul ü Ekrem uzlaştırıyor, Ansar kardeşlerinin bağ ve bahçesinde çalışacaksınız, belli bir hak alacaksınız, onların hakkına riayet edeceksiniz, kendi yurt ve yuvanız olacak. Kalpler kırık, sudaklarda acı bir hüzün bir teressüm var ama ne olursa olsun artık buna razı oluyorlardı hüzünlü bakışlarla mescidin eveviden dağılıyorlardı. Adet habibilerine bakarken de bu da olmalı mıydı? Der gibi bir bakış hasrediyor ve mescidden öyle ayrılıyorlardı. Neydi bu anlayışı meydana getiren huzur? Neydi en perişan en sergerdanlardan canı fethedecek vahdeti doğuran huzur?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 Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü içiyle, eğer almışsa bir millet bütün bir mülkü bir fervâh. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Biz buna rağmız, bu bizim ahlıp emanımız, bunu bir kerecik daha, günahın son noktasına işlediğimiz hencanda, mücim cemaat adına, insanlarına tezgüman olarak, en biri bulunarak tekrar ilan ve itiraf ediyorum. Beni ve cemaati muhakkak etme ya Rabbi! Ya Rabbi gelecek senemizi bu seneden hayırlı eyle! Gelecek senemizi bu senemize nifleten şafak eyle! Bu sene onun gecesi olsun! Ve daha sonraki sene öbür senenin şafağı, daha sonraki öbür senenin şafağı meşi takılalım! Bu tatlı şeyleri izleyelim, hayran ve hayret içinde, senin dehşetli tasarrufun karşısında kendimizden geçelim. Feleklemez, meleklemez, kamerlemez, serasel alemlenmez dolup kendimizden geçelim. Senin dehşet engin tasarrufunu seyredelim. Buna çok arzulu ve iştiyaklıyız. Allah bu arzu ve istiyakımızı harici dünyada,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 Gelen halen o kadar tutamış bulunuyoruz. Alla in kalam Allah'ın Maliki Kama ve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 İn Allah ya emru bil adli ve'l ihsan ve Muhakkak Allah adalet emrediyor. Kur'an-ı Kerim'in tarif buyurduğu gibi dört doğru yaşamakla iç dış birliğiyle. Habibine komşuluğu gibi. Allahumme ec'al şerireti hayranun alaniyeti ve ıslih alaniyeti sözüyle anlatılan.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 yakınlarınıza bir şey vermekle, şu alî ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda açması, istikametinde mal ve can pazarında servetinizi ve canınızı sarf etmekle size emrediyor. Ve yanhâ an ilfâhsây walmunkar walbaghî. Yâ Ahlaksızın her çeşitinden. Gizlisinden, vahcinden, büyüünden ve küçüğünden, dinin emirlerine baş kaldırmanın her çeşidinden, çeşitli telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resulücişan ve Sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. ediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır hahlık yapıyor. Daha düşünesiniz, kendinize gelersiniz. Bir sürü yalan yanlış yol içinde tek Allah'ın hoşnut olacağı yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, emr-ı içinde cennete dahil olasınız. Akimiz Salah İnne salate tenha'enil fahşâ'i vel münker <gülüyor> Ve ekber Wallahu ya'lemu mâ tesnaûn Sadakallâhul aîn